Sekizinci söz, Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huar huyul kayyum. Allah Teala ki ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O ezeli hayat sahibidir ve kayyumdur. Varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi her şey onun yaratmasıyla vücut bulur. İnned dina indallahil l-islam. Şüphesiz ki Allah katında mukbul olan din İslam dinidir. Şu dünya ve dünya içindeki ruh insanı insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din hak olmazsa dünya bir zindan mı olması ve dilsiz insan en bedbah mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan ruh beşeriyi zulümattan kurtaran Ya Allah ve La İlahe illallah olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş ve ''Uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tedaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi imtihaptaki ihtiyar sizdedir.'' Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkatu Allah deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp de ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sadağa işikti. Baktı ki, dehşetli bir aslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor, o da taştı, ta altmış arsın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı, yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında göğermiş olan o ağacın iki kökü var, İki fare, biri beyaz biri siyah, o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı, gördü ki aslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. ''Aşağıya baktı, gördü ki, dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arsın yukarıdaki ayağına takarrup etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı, gördü ki, ısırıcı, muzur haşarat. Etrafını almışlar, ağacın başına baktı, gördü ki, bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri, cevizden nara kadar başında yemişleri var.'' İşte şu adam su-i akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfü olamaz. Bu acip işler içinde garip esrar var. Ve pek büyük bir işlettirici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu ölüm vaziyetten gizli feryat figan ettikleri halde, Nefs-i Emmaresi dünya bir şey yokmuş gibi tecahül edip... ...ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp... ...kendi kendini aldıkarak bir bahçede bulunuyor gibi... ...o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli Ramuzur gibi. Bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyurmuş... ...'Enaim de zanni i bi' yani... ...kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ve akılsızlığıyla... Gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meşhumu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder, kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tabaiyet eder, teshirat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var. Hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Buzat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı, iyi şeylerden iyi istifade etti, güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra tipkide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-yı azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti korktu fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hiç bir zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir sakimi var. Ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan. O ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı aslan, Aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acıp vaziyet gördü. Bu dahi tedehruş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki... Bu acip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emirle hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler... Öyleyse ben yalnız değilim, o gizli hakim bana bakıyor, beni tecrübe ediyor, bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki, acaba beni tecrübe edip kendini bana, tanı bana tanıttırmak isteyen ve bu acıp yolla bir maksada sevk eden kimdir? Sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten Tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fiilistedir, bir sevgidir. O mahfi hakim dağ ve boslanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile... O ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etkimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyim etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Tatlısının anahtarı ona ilham oldu. Bağındı ki, ''Ey bu yerlerin hakimi, senin nakdına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum.'' Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, mezi ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya intilab etti ve Aslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o Aslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsin ve ey hayali arkadaşım geliniz. Bu iki kardeşin vaziyetlerini muvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnettar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Hem o bedbah, vahşik ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve ihtiyaç içinde telezüz ediyor. Hem o bedbah kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, ...misafiri olduğu mihman gari kerimin... ...acip hizmetkarlarıyla... ...ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht... ...zahiren leziz manen... ...zehirli yemişleri yemekle... ...azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var ta asıllarına... ...talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise... ...tadar işi anlar... ...yemesini teyhir eder... ...ve intizar ile telezzüz eder... Ama o bedbaat kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti vasiretsizliğiyle kendisine müzgün ve zulümatlı bir evham bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahattır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, ...kendini pis müşkirlerle sarhoş edip... ...kendisini kış ortasında... ...cenavarlar içinde aç... ...çıplak tahayyül edip... ...bağırmaya ve ağlamaya başlasa... ...nasıl şefkate layık değil... ...kendi kendine zulmediyor... ...dostlarını canavar görüp... yine diyor ...işte bu bedbaht dahi öyledir. ...ve şu bahtiyar ise hakikati görür... ...hakikat ise güzeldir... ...hakikatin hüsnünü dert etmekle... ...hakikat sahibinin temaline hürmet eder... Rahmetinin müstahak olur. İşte fenalığı, kendinden iyiliği, Allah'tan bil olan hükm-i Kur'aninin sırrı zahil oluyor. Daha bunlar gibi sahil farkları muazene etsen anlayacaksın ki evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hiçbir niyeti ve hiç zanlığı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ...ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim! Ve ey nefsimle beraber... ...bu hikayeyi dinleyen adam... ...eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen... ...ve bahtiyar kardeş olmak istersen... ...Kur'an'ı dinle... ...ve hükmüne muti ol ve ona yapış... ...ve ahkamıyla amel et. Şu hikayeyi temsiliyede olan... ...hakikatları eğer fehmettin ...hakikati dini ve dünyayı... ...ve insanı ve imanı... ...ona takdik edebilirsin mühimlerine ben söyleyeceğim incelerini sen kendin istihraç et. İşte bak, o iki kardeş ise bir ruhu mümin ve kalbi salihtir. Diğer ruhu kafir ve kalbi fayasıktır. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Son ise tariki isyan ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyet Beşeriye ve ve medeniyet insaniye içinde muvakkat hayat-ı ki hayır ve şer iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Afil otur ki, kuzma, safa, da'ma, keder kaidesiyle amel eder, selameti kalp gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasıtı ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddet-i ömür ve madde hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan karik-i ve revak-ı Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye, ve irtifatat Rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise... ...dünyevi nimetlerdir ki... ...Cenab-ı kerim Mutlak... ...onları ahiret nimetlerine bir liste... ...hem ihtar edici... ...hem müşabihleri... ...hem cennet meyvelerine müşterileri... ...davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber... ...muhtelif başka başka meyveler vermesi ise... kudret i Sabadaniye'nin sütkesine... Ve rububiyet ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelif cins anlardan o zihayata bir lahma mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zatı ehad-ı samet olan sultanı ezel ve ebedin sikke-i hassasıdır hatemi mahsusudur tatlit edilmez bir turrasıdır evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halikine has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır bir ayettir ve o tıhsım ise sırrı imanla açılan sırrı hikmet-i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 ehl-i dalalet ve için, vahşet ve isyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batlı gibi dar bir mezarı açılan bir kapı olduğu halde, ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostan-ı ve meydan-ı imtihandan ravza-i cinana ve zahmet-i hayattan rahmet-i rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi aslanın dahi munis bir hizmetyara dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki, Mevk, ehl dalalet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Hem kendi cenneti kazibe-i dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan mezarı mezara ithal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve kavuşmaya vesiledir. Hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam-ı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan dostanı cinana bir davettir. Hem Rahman-ı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahz ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat gülfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimat bir paydostur. En hasıl her kim hayat-ı esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayatı ı ciddi müteveccih ise saadet-i Dünyasına kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde, şükreder. Allahümme c'anna min ehlis saadet ve selameh, vel Kur'an vel iman, amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. بِعَدَدِ جَمِيعِ الحُرُوفَاتِ المُتَشَكِّلةِ فِي جَمِيعِ الكَلِمَاتِ المُتَمَسِّلةِ بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ فِي مِرآةٍ تَمَوَّجَتْ إِلَى هَوَاءٍ إِنَّ قِرَاءَتَ كُلِّ Bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ahlinden eyle amin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına Kur'an'ın hidayetin i zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin temevdücat havaiye aynalarında Rahman'ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince salaat ve selamet. Ve bunlar adedince bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın, bütün müminlere rahmetinle merhamet et. Ey erham Rahim'in, amin, alemlerin Rabbi olan Allah'a şam doğsun.